Değerli dinleyenler, radyonuz Akra FM'de yeni bir İslam bilginleri ve icatları programıyla bir kez daha karşınızdayız. İslam dini başlangıç noktasından itibaren hem doğuya hem de batıya savaş yoluyla veya insanların kabulleriyle hızlı bir şekilde yayılabildi. Bu yayılma sonucunda gidilen her yere, her konudaki İslami gelişimde beraberinde intikal etti. Bunun batı üzerinde meydana getirdiği tesir derecesini görmek isterseniz, batı Avrupa dillerinde bugün hala kullanılan... Kökü İslami ve çoğu zaman Arapça olan sayısız kelimeleri aklımıza getirmeniz kâfidir değerli dinleyenler. İngilizcede bunun pek çok örnekleri var. Bunların birçoğu Batılı tüccarlar tarafından ilk defa doğudan getirilmiş madde ve nesnelerin isimleridir. Bunlar arasında şudur, yani şeker, sirup, yani şurup, orange, yani portakal, lemon yani limon gibi yiyecek isimleri, spinach, yani ıspanak, arlik hox, yani enginar gibi sebze isimleri, sefran, yani safran gibi baharat ve kofi, yani kahve gibi içecek isimleri var. Bütün bunlar aslında Arapça kelimelerdir ve hangi memleketten alınmış olduklarını gösterir. Bunlara eşya isimlerini de katabiliriz. Mesela, mate, yani hasır, Malters yani çilti uzun minder, Sofe yani sedir ve isminden hemen menşeyi anlaşılan, Daven yani divan kelimesi, Cotton yani pamuk kelimesi Arapça bir kelime. Bunun yanında isimlerini doğudaki şehirlerden alan birçok maddeler var. Muslim yani müstin Musul'dan, Dimas yani Dymasqus Şam'dan gelir. İngilizce'de adi benekli kedi ve bir çeşit hareli ipekli için kullanılan tebi kelimesi, Bağdat'ın Attabiye mahallesinden gelir. Ticaret nesnelerini gösteren bu gibi kelimeler, bir kültür alışverişinden çok, belki de bir ticaret alışverişini belirtiyor. Bizim doğudan aldığımız ticaret tabirleri de çok önemlidir. Bunlar batılı tüccarların ticaret tekniğini doğudan öğrendiklerini gösteriyor. Bu terimlerin arasında trafik, terif yani tarife, çek yani çek, risk yani risko tehlike, magazine yani dükkan ve caliber gibi İngilizce'de çok kullanılan kelimeler var. Gemicilikte kullanılan sloop yani tek direkli yelkenli gemi ve bark yani üç direkli yelkenli gemi kelimeleri, bu iki gemi çeşidini de doğuya bağlar. Cable, yani kablo kelimesinin de kaynağı doğudadır. Admiral, yani amiral unvanı bile ilk şekliyle denizle bir ilgisi olmamasına rağmen doğu menşelidir. Sanat alanında Barouk, yani barok kelimesi Arapçadan gelir. Tamburin, yani tambur ve gitar gibi müzikî aletlerinin isimleri Arapçaya dayanır. Rönesans Avrupası'nda çok sevilen lût yani lauta utsa, Arapça al-ut'tan gelir. Şekmeyt kelimesi şahmattan yani şah ölmüştürden başka bir şey değildir. Astronomide en parlak yıldızların üçünün ismi Aldebrın, Altır ve bilol Arapçadır. Matematikte cypher yani sıfır kelimesi ve cebir ilmi Arapçaya dayanır. 13. yüzyılda Norman Krallığı, veraset yoluyla Batılı İmparator 2. Frederike Hehen Steffen'le Frederick'e geçti. Çağdaşları ona dünyanın hayran olduğu kimse umvanını vermişlerdi. Frederik Arapça öğrendi ve İslam kültürüne çok merak sardı. Hiç dindar değildi. Hatta onun İsa'yı ve Peygamberi sahtekar saydığını bile söyleyenler var. Fakat aslında o, İslamiyet'i Hristiyanlıktan daha çok beğeniyordu. Muhafız askerleri Müslüman olduğu gibi birçok Müslüman arkadaşları da vardı. Bu hükümdar, gözleri zayıf olduğu için ışık ilmine ve göz tedavisine merak zarmıştı. O sıralarda Kahire'de yaşayan bir Müslüman yazar, bize imparatorun Kahire'deki alimlerden şu üç meselenin açıklamasını istediğini anlatıyor. Kürekler suya sokuldukları zaman niçin bükülmüş görünürler? Yıldızlar ufka yakın oldukları vakit neden daha büyük gözükürler? Gözlerine perde inmeye başlayanların veya başka bir göz hastalığına tutulanların önlerinde benekler görmelerinin sebebi nedir? Doğuda doğmuş haçlı lordlarından birçoğu Arapçayı çok iyi konuşuyorlardı. Mesela İngiltere kralı aslan yürekli Richard'ın tercümanı olan, Toronto Hamri ve selahaddin Eyyubi'ye esir düştüğü zaman geniş Kur'an bilgisiyle Müslümanları hayrete bırakan Saydınlı Reynold bunlardandır. Bu sonuncunun bilgisine Müslümanlar o kadar hayran kaldılar ki kendi dinlerine gireceğini düşünerek hayatını bağışladılar. Efendim şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz ve hemen ardından kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Hay hay Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan ol gözler dost yüzünü görsen de u ben taşrada ağladım olcan için vecan imiş ay hay ben taşrada ağladım olcan için vecan Bir terzadıdışım, insanı kanil olmaya lazım olan irfanim iş hay hay insanı kanil. Sesler O'nda Güzel Efendim, Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medeniyetleri sert ve sıkı bir ölçüye tabi tutmak mümkün değildir. Maddi hayat şartlarının bu sayede çok geliştiğini rahatça söyleyebiliriz. Nitekim Arapçadan Avrupa dillerine geçen kelimeler bunu gösteriyor. Kültür alanındaki yenilikleri kesin olarak belirtmek daha güçtür. Mimaride ise tesirler daha keskin görülür. İfade ettiğimiz gibi sivri kemer tarzı batıda bambaşka bir şekilde kullanılmakla beraber doğudan kopya edilmiştir. Müslümanların Sicilya mimarisine çok şey kattıkları, batıda bilhassa İtalya'da biliniyordu. Ayrıca İspanya'daki İslami yapıların ve İtalyan tacirlerin doğuda gördükleri yapıların teziri, Gotik ve Rönesans yapılarında görülüyor. Mesela Tıdır İngiltere'sindeki birçok karışık kemerler, Kahire'de yapılmış daha eski kemerlere çok benziyor. Avrupa'daki bu kemerler, belki de Venediklilerin Mısır'dan getirdikleri desenlere dayanıyor. İtalyan mimarlar, bilhassa 17. yüzyılda, İspanya'da gördükleri İslam yapılarının kubbelerini kopya ettiler ki, bunları da diğer Avrupalı mimarlar taklit etti. İtalya'da geç ortaçağ ve Rönesans'ta yapılan kulelerle, Kahire'deki ve daha doğudaki kuleleri karşılaştırırsak, daha büyük benzerlikler de ortaya çıkar. Bu hususta yine İtalyanlar bu örneği Avrupa'nın diğer yerlerine de yaymışlardır. Daha sonraki bir devirde, Batılılar tarafından tanındığı zaman, Büyük Türk mimarı Sinan'ın da Batı üslubu üzerinde tesir olmuştur. Küçük sanatlara gelince, cam işçiliğinin Batı'da yayılmasına sebep olan Venedik camcılığı doğrudan doğruya, doğu tezgahlarından ilham almıştır. Maden kakma işçiliği için kullanılan Demisay'ın kelimesinden de anlaşıldığı gibi, bu işçiliğin birçok çeşitleri Avrupa'ya doğudan gelmiştir. İran ve Türk Çinlileri, birçok Avrupa Çinlilerine örnek olmuş, Avrupa halıcılığı da ilhamını yine İran ve Türkiye'den almıştır. Kral Arthur'a dair hikâyelerden çoğunun doğu kaynaklarına dayandığını bugün artık gösterebiliyoruz. Ortaçağ Avrupa şiirindeki kafiye kullanış şekli de Arap örneklerine dayandığı gibi bu şiirlerde birçok Arap vezinleri de tekrarlanıyor. Arapça şiirler muhtemelen bunlardan yapılmış tercümeler 13. ve 14. yüzyıl İtalyasında o kadar tutulmuştu ki İtalyan şairler bundan şikayet ediyor, kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyorlardı. Bizim binbir gece masalları dediğimiz masallar topluluğu Avrupa'da tanınmazken çok daha önceleri İslam aşk hikayeleri ve şiirleri Avrupa edebiyatına tesir etmeye başlamıştı. Dante gibi önemli yazarlar bile İslam'ın tesiri altında kaldılar. Bütün bunlar Müslümanların batı kültürüne, felsefe ve ilmine kattıkları önemli yeniliklerden ileri geliyordu. Orta çağda yaşamış çok bilgili bir İngiliz âlimi olan Oxfordlu Roger Bacon şöyle der. Felsefe Arap yazarlardan öğrenilmelidir ve doğu dillerini öğrenmek zahmetine katlanmayan bir kimseye, bu konuyu kavramaya kalkışmamalıdır. Bu fikirde olan sadece Bacon değildi. Mesela onun çağdaşı ve yurtaşı olan salisbury John okuyucularına durmadan İslam filozoflarına olan şükranını hatırlatıyor. Batı düşüncesi üzerinde en önemli rol oynayan felsefi eserler, Arapçadan yapılan tercümelerdir. Bunlar İslam alimlerinin fikirleriyle zenginleştirilmişti. Hatta bu o derece ileri götürülmüştü ki birçok batılı alim İbn Sina ve İbn Rüşt'ün ortaya attığı teorileri Aristo'ya atfediyorlardı. Daha sonraları batılılar eski Yunan filozoflarının eserlerini yazdıkları dilde okumaya başladıkları zaman İslam düşüncesinin ne kadar çok tesiri altında kalmış olduklarını anladılar. Fakat artık birçok İslami düşünceler Batı Hristiyan düşüncesine girmiş bulunuyordu. Orta çağda en büyük Hristiyan feylesofu ve din adamı Thomas Aquinas'tı. Onun eseri hala Katolik kilisesi felsefe doktrininin temelidir. Fakat Thomas Aquinas'ın gerek metodunda gerekse teorilerinde hep İslam'ın tesiri görülüyor. Bilhassa din ve akıl arasındaki karşılıklı tesir üzerine kurduğu teori İbn-i Rüşt'unkinden kopya edilmişe benziyor. Onun İncil'e karşı davranışı, i̇bn Rüşd'ün Kur'an'a karşı davranışının aynıdır. Her ikisi de Allah'ın sözünü en büyük gerçek olarak görmekteydiler. Değerli dinleyenler, şimdi güzel bir eser dinleyelim. Bu arada hem sizi hem kendimizi biraz dinlendirelim ve hemen ardından programımıza kaldığımız yerden devam edelim. The Almighty. Allah Allah. Such an ignominy. Allahu Allah. Oh, Allah. to your love and mercy. Allahu Allah. Yeah, Allah, don't deprive me. Allah. Allah. From beholding your beauty. Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this pain. Allah. على طه Allah. في كل وقت وحين. Allahu Allah. قلبي باليقين. ثبتني على هذا الدين. والمسلمين. Krayepem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Akra, akra, Akra, Akra. Değerli dinleyenler. Bugün batılı fikir adamlarının çoğu hala İslam filozoflarının ortaya atmış oldukları din felsefe bağıntısını kabul ederler. Elbette bugünün felsefesi orta çağda yaşamış bir Müslüman veya Hristiyan'ın anlayamayacağı bir seviyeye yükselmiştir. Fakat birçok İslam alimi tarafından ortaya atılmış olan atom teorisinin bugünün ilim felsefesinde bir rolü olduğu fikri önemle belirtilecek bir noktadır. İlim ve riyaziye alanlarında Müslümanların rolünü inceden inceye belirtmek çok uzun sürer. Bu alanda Müslümanların ileri sürdüğü en önemli ve en esaslı fikir, ilmin dinle bağdaşabileceği fikriydi. Bütün cebir ilmini Müslümanlara borçluyuz. Avrupa matematiğinde çok büyük bir devrime yol açmış olan sözde sayılar Müslümanlardan alınmıştı. Müslümanlar geometri ve trigonometri alanlarında eski Yunan bilgisine çok şey katmışlardı. Astronomi ilmi orta çağdan bu yana çok ilerlemiş olmasına rağmen, Müslümanlar bu alanda da büyük ve esaslı yenilikler yapmışlardı. Aynı şeyi coğrafya ve zooloji, botanik, madencilik, kimya gibi tatbiki ilimler için de söyleyebiliriz. İslam tıp alimleri eski Yunan metot ve teorilerini batıya tanıtmışlar, bunun yanı sıra kendi ilave ve yeniliklerini de göstererek batının tıp alanında hızla ilerlemesini sağlamışlardı. Müslümanlar hastalıkların tasnifini ve teşhis edilmesini öğretmişlerdir. Onların tıbbi teorilerinin çoğunun şimdi belki modası geçmiştir. Fakat zamanında bu teoriler büyük bir ilerlemenin işaretiydi. Bunlar tıp çalışmalarının gelişmesinde belli ve önemli bir yer alırlar. Batılıların koruyucu aşı yapmasını da, İslam topraklarında, Osmanlı'da öğrendiklerini burada belirtmek yerinde olur. Bu, Batı Avrupa medeniyetinin Müslümanlara olan borcunun çok kısa bir özetidir. İslam tesirinin ne kadar kuvvetli ve önemli olduğunu görüyoruz gerçekten de bu tesirin, Avrupa'da ilim ve fikir hayatının gelişmesinde rolü büyük olmuştur. Bütün bunlardan alacağımız ders şu. Büyük medeniyetler, kendi başlarına apayrı yaşayamazlar. Fikir ayrılıklarından doğan harplerle veya milliyetçiliğin meydana getirdiği engellerle kültür ilerleyemez. Hiçbir memleketin sakinleri, dünyadaki diğer insanlara önem vermeyecek veya onları reddedecek kadar mükemmel değildir. Medeniyetler birbirlerine ancak, birbirlerini anlama gayretiyle yardım edebilirler. Orta çağda bu böyleydi, bugün de hala böyle. Değerli dostlar, ünlü tarihçi yazar Stephen Ransiman'ın, İslamiyet'in batılıların hayatındaki etkileri hakkındaki konferansından bu pasajları bu şekilde sunduktan sonra, gelelim bugünkü âlemimizi tanıtmaya. Efendim bugün tanıtmaya çalışacağımız bilim adamımız, İslam matematik ve astronomi alimlerinin önde gelenlerinden biri. Mühendis ve hasip lakaplarıyla da tanınan, Ebul Vefa el-Buzcani. İslam dünyasının matematik ve astronomi alimlerinin önde gelenlerinden biri de Ebul Vefa'dır mühendis ve hasip lakaplarıyla da tanınır. Eldeki bilgilere göre, Horasan'ın Herat'la Nişabur arasında yer alan Buzcan kasabasında, bugünkü Türbet-i Cam'da, Hicri 1 Ramazan 328'de, Miladi 10 Haziran 940'da dünyaya geldi. Tam adı Ebul Vefa Muhammed bin Muhammed bin Yahya bin İsmail bin Abbas olup, Doğum yerinden dolayı, Ebu'l-Vefa el Buzcani olarak tanındı. Seçkin bir matematikçi ve astronomdur. Yaşamına ait ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Bilindiği kadarıyla Hicri 388, miladi 1 Temmuz 998 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Yaşamına ait bilgi eksikliğine karşın, eserlerinin tamamı hakkında yeteri kadar bilgi mevcuttur. Onun gerçek çalışma alanı matematiktir. Matematik alanında temel bilgileri amcası Ebu'l-Amr el-Mugazili ve dayısı Ebu Abdullah Muhammed bin Anbeseden öğrendi. Daha sonra 19 yaşı dolaylarında Bağdat'a giderek devrin tanınmış halimlerinin yanında tahsilini tamamladı ve Bağdat'ta ders vermeye matematik ve astronomi alanında araştırmalar yapmaya başladı ve ölümüne kadar burada ilimle meşgul oldu. Bilim, bilmek için bilim kendini bilmek bilim, bilim, bilmek bilim, kendini bilmektir sen kendini bilmesin o okuma okumakta sen kendini San var bin hacca kalbinden geçecek bir gönüle girmekti kalbinden geçecek bir gönüle girmekti Radyoculuğun yüz akı akra akra, akra. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında alimimiz Ebul Vefa el-Buzcani'yi anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, trigonometrinin Regioman tarafından kurulduğu hakkındaki yaygın kanaatin doğru olmadığı artık anlaşılmış bulunuyor. Her ne kadar trigonometriyle ilk defa Me'mun Devri alimlerinden Habeş el-Hasib el-Mervezi ilgilenmişse de bu konuyu sistematik bir ilim dalı haline getiren Ebul Vefadır. Zira el-Mervezi'nin tabloları tanjant ve kotanjantı yayın fonksiyonu olarak vermediği gibi Ebul Vefa'nınkiler kadar sağlıklı da değildir. Matematik ve astronomideki hizmetleriyle ilim tarihinde önemli bir yer tutan Ebu'l-Vefa, trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandırdı. Küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülebilmesi için, ...yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi, trigonometrinin geliştirilmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmişti. Bu husustaki çalışmaları arasında trigonometri teoremlerinin ilk ispatlarını vermiş, zıl adı altında tanjantı, kutru zıl adı altında sekantı tarif etmiş... Ve trigonometrik fonksiyonların yayın fonksiyonu yayların büyüklüğüne göre değişen değerlerini 15 dakikalık aralıklarla hesaplayıp hassas cetvellerini gerçekleştirip tablolar halinde sunmuştu. Küresel trigonometriyi adeta baştan korumuştu. Onun trigonometride yaptığı çalışmaları sinüs ve tanjant üzerine yöneliktir. İlk açılı küresel üçgenler için sinüs teoremini ispat etmişti. Parabolün nokta nokta çizimi için yeni bir metot geliştiren Ebul Vefa'nın, ayrıca geometrik çizimlerle ilgili kısmen Hint modellerine dayanan bazı önemli çalışmaları da vardır. Pergel'in bir tek açıklığıyla daire içine kare çizimini ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen çizimini ilk defa Ebul Vefa yapmıştı. Ayrıca düzgün çok yüzlüler problemiyle uğraşmış, yedi ve dokuz kenarlı düzgün çokgenlerin yaklaşık çizimlerini vermişti. Onun cebir ve denklemler teorisine de çeşitli katkıları vardır ve özellikle x üzeri dört artı pi x üzeri üç eşittir r denkleminin çözümünü iki parabolün ara kesitini alarak bulması dikkat çekicidir. Değerli dostlar, ünlü bilim adamımız Ebul Vefa el sinüs ve tanjant için düzenlediği diğer tabloları da hayli ünlüdür. O ayrıca bazı trigonometrik bağıntıların bulunmasında da pay sahibidir. Bu çalışmaları sırasında dikkati çeken bir şey varsa, kosinüs fonksiyonları hiç kullanılmamasıdır. Alfa-beta'nın açılımını sinüsler cinsinden veren formülü o hazırlamış, ancak formülü bütün olarak sinüsleri kullanarak ifade etmiştir. Öyle sanılmaktadır ki, o tarihlerde ellerinde olan değerler sadece sinüslere aittir. Onun adeta sinüs uzmanı olduğu söylenebilir. Keza küresel trigonometri çalışmaları sırasında sinüs teoremini bulan odur evdeki sinüs değerlerini yeniden düzenleyerek ve hesaplar yaparak bunları büyük bir hassasiyetle yeniden belirleme başarısını göstermiştir. Ebu'l-Vefa'nın çağdaşı olan Ebu Ali el-Hububi ile de mektuplaştığı ve Hububi'nin üçgenlerin alanını bulma konusunda ondan bazı formüller istediği bilinmektedir i̇bn Hallikan'a göre Ebu'l-Vefa meşhur bir matematikçidir ve ayrıca geometri ilminde de özellikle kirişlerle ilgili yeni ve benzeri görülmemiş buluşların sahibidir. Kemalettin bin Yunus da onu geometriyi en iyi bilen alimler arasında gösterir. Matematik dışında ilgilendiği biricik bilim dalı astronomidir. O hem kendi özel gözlem evinde hem de Şemsüddin Devle Gözlemevinde astronomi çalışmaları yaptı. Şemsüddin Devle Gözlemevinde meşhur astronomlardan Kuhi ile birlikte çalıştı. Özellikle rasatlarının çoğunu Bağdat'ta Büveyhi emirlerinden İzzüddin Devle, Bahtiyar bin Muizzüddin Devle döneminde gerçekleştirdi. Bu konuda görüşlerinden faydalanmak için Biruni ile mektuplaşıyordu. O sırada Biruni'nin Harizm'de Ebul Vefa'nın Bağdat'ta gözledikleri birkaç olayının rasat sonuçlarını karşılaştırmışlardı. Ayrıca Biruni bazı eserlerinde onun rasatlarından söz etmiştir. Biruni'ye göre yıllarca eklitlik düzlemin eğimi ile ilgili hesaplar yapmıştı. Onların her ikisi de eğimi 23 derece 34 dakika olarak belirlenmişti. Mevsim farklarını bulmak için ikinoksları gözlemlemiş, ayrıca Bağdat'ın enlemini ölçmüştü. El-Ziç, El-Vazı adlı bir de Ziç hazırlamıştı. Astronomide ilk müşterek çalışma örneğini vermişti. Biruni ile iletişim halinde olan Ebul Vefa Bağdat'ta, Biruni ise Harizinde 997 yılındaki ay tutulmasını gözlemlemişler ve her iki kentteki tutulma farkını bir saat olarak bulmuşlardır. Buradan iki kent arasındaki boylan farkını doğru olarak saptama olanağını elde etmişlerdi. Ayrıca her iki bilim adamı da tutulma düzlemini 23 derece 37 dakika olarak belirlemişlerdi. Değerli Akrefe'm dinleyenleri, Büyük âlim Ebu'l-Vefa el-Buzcani'yi anlatırken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Dilerseniz yine sözü bir eserle aralayalım ve sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.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 ''Efendim güzel söze de, güzel müziğe de gerçekten doyum olmuyor.'' diyerek radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımıza devam ediyoruz. Ünlü bilim tarihçisi Florian Cajori, History of Mathematics adlı eserinde onun hakkında şöyle der. ''Ebul Vefa şüphesiz ki Harezmi'nin matematik ve cebirdeki buluşlarını önemli ölçüde geliştirdi.'' özellikle de geometri ile cebir arasındaki münasebetler üzerinde durdu. Böylece bazı cebirsel denklemleri geometri yoluyla çözmeyi başardı ve diferansiyel hesabın ve analitik geometrinin temelini kurdu. Bilindiği gibi diferansiyel hesap, insan zekasının bulduğu mühim ve pek faydalı bir mevzu olup, ilim ve teknolojik muhazır gelişmelerin temel kaynağını teşkil eder. Ayrıca trigonometri trigonometriyle ilgili eserlerini inceleyerek, girift ve anlaşılmayan yönlerini açıklığa kavuşturdu. Değerli dinleyenler, Büyük alim Ebu'l-Vefa el-Buzcani'nin tespit edilebilen başlıca eserleri şunlardır. Kitabul ül Majestî, Bu onun baş eseridir. Kitabun Fil Filhendese Kitabul Medhal ila Aritmetik. Muhasebe işlerinde kullanılmak üzere özel düzenlenmiş hesap kitabı. Tefsirul Harezmi fil Cebri vel Mukabele. El Harezmi'nin ünlü cebir kitabına konmuş olan bir açıklama ve bir yorum. Diofantos'un cebir kitabına konan bir açıklama. Daire yaylarının ve sinüzlerinin belirlenmesi ile ilgili bir kitapçık. Kitabun fima yahtacu ileyhil kutub vel ummal min ilmil hisab. Hesap bilimindeki işlemlerin ve kayıtların doğdurduğu gereksinmeleri karşılayacak kitap. Değerli dinleyenler, Ebul Vefa ve diğer alimlerimizin bu kadar önem verdikleri matematik ilmi elbette ki günümüzde de geçerliliğini ve tazeliğini muhafaza ediyor. Dolayısıyla günlük hayatımızın her sahasında ayrı bir biçimde karşımıza çıkan bu matematik denilen şey özellikle öğrencilerimiz için nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl başa çıkılır denilecek olursa buna Psikolojik Danışma ve rehberlik Servisi yetkilisi Sayın Eşref Bollukçu tarafından öğrencilere yönelik olarak hazırlanan şu metinle cevap verebiliriz. Matematik dersinin içeriği genel hatlarıyla nelerden oluşur ve niçin önemlidir? Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen bir bilim dalıdır. Matematik öğrenmede temel amaç, insanlarda doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik karşılaştığımız olayları ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeye ve doğruyu bulmamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır. Peki matematik dersi nasıl dinlenmeli ve bu dersle ilgili bireysel çalışmalardan nelere dikkat edilmelidir? Matematik dersi asla ezberlenmemesi, sebep ve sonuç bütünlüğü içerisinde öğrenilmesi gereken bir derstir. Bu yüzden dersi derste öğrenme ilkesi ön plandadır. Tutulan notlar yardımıyla konunun ana mantığı göz önünde bulundurularak bireysel çalışmalar yapılmalıdır. Matematik dersindeki çalışmalar bir yıla dağılmalıdır. Sınav öncesine sıkıştırmak kişiyi başarısız kılar. Matematik dersinin soruları hangi niteliklere sahiptir? Bu derse ait sorular çözülürken genellikle nelere dikkat edilmelidir? Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneği geliştirme niteliklerine sahiptir. Öğrenci... Sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde, gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir. Matematiğe ait bazı sorular eleme veya şıkları kullanma yoluyla çözülebilmektedir. Peki matematik dersinde başarılı olabilmek için hangi hususlar göz önünde bulundurulmalı? Matematik dersinin bir yetenek işi değil, çalışma işi olduğunu keşfetmeliyiz. Matematiğin eğlendirici yanını bulup, aslında bütün konuların eğlenceli ve anlaşılabilir olduğunu hissedene kadar çalışmaya devam etmeliyiz. Anlatılan konuların geriye dönük çalışması hemen yapılmalıdır. Matematik dersine karşı ön yargısız yaklaşım ve ilgi bu derse ait başarıyı artırır. Matematik dersini diğer derslere ait konu ve sorulardan ayıran seçici özellikler nelerdir? Matematik, fen ve sosyal bilimler gibi yoruma dayalı olan bir bilim dalı değildir. Yani soruyla ilgili bilinmesi gerekli olan bir bilgi vardır. O bilgi bilinirse soru büyük oranda çözülebilir. Yoruma dayalı derslere göre emeğin karşılığının alınması daha kolay olan bir derstir. sesler onda güzel Değerli akrafem dinleyenleri İslam Bilginleri ve İcatları programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Matematik dersini çalışırken hangi yardımcı kaynak ve materyallerden faydalanmak gerekir? Geçmiş yıllara ait ÖSS sorularından ve soru bankalarından, çözümlü testlerden, dershane kitaplarından, çeşitli dergilerden ve okul yardımcı ders kitaplarından faydalanmak yeterlidir. Matematik konusunda başarılı olabilmek için sözel gruptaki öğrenciler Öncelikle işlem hataları giderilmeli ve matematik korkusu yenilmelidir. Her gün mutlaka tekrar edilmeli, çözümlü sorular yeniden çözülmelidir. Basit ve ÖSS'de çok soru sorulan konular tespit edilmeli ve bu konular üzerinde çalışma yapılmalıdır. Sayısal gruptaki öğrenciler Bu öğrenciler öncelikle konularda bilgi eksiklikleri var mı onu kontrol etmeli, bu eksiklikleri giderdikten sonra çok soru çözerek pratiğini artırmalılar. Eşit ağırlık grubunda olan öğrenciler bu öğrencilerin temelde matematik bilgisi sayısal grupta hazırlananlara göre daha zayıftır. Fakat bir sözel öğrencisinden daha çok matematik yapmak zorunda olduklarından konu eleme gibi bir şansları yoktur. Bu nedenle konular çok iyi çalışılmalı, sık sık tekrar edilmeli ve çok soru çözülmelidir. Geometri dersinin içeriği genel hatlarıyla nelerden oluşur ve niçin öğrenilir? Geometri 2 ve 3 boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü sayısal bilimin temelinde geometri vardır tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü artırmaya ve pratik düşünme yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir. Ayrıca şekillerle düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi, üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırarak, şu an içinde bulunduğumuz ortamdaki bütün şekiller hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlar. Peki geometri dersinin soruları hangi niteliklere sahiptir? Bu derse ait sorular çözülürken genellikle nelere dikkat edilmelidir? Geometride şekilli sorular ağırlıklı olduğundan verilere bakılmalı, bunlar şekle taşınmalı ve veriler nasıl kullanılır diye düşünerek çözüme ulaşılmalıdır. Hiçbir bilgi gereksiz değildir. Veriler gerekli ve yeterlidir. Ayrıca öğrenci soru üzerinde ilave çizimler yaparsa, yani yardımcı doğrular çizme becerisi kazanırsa, derste daha başarılı olacaktır. Peki geometri dersinde başarılı olabilmek için hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır? Geometri sorularını çözebilmek için her şeyden önce matematiğin köklü sayılar, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem çözümlerini iyi bilmek gerekir. Konu konu ilerlenmeli, konu sırası bozulmamalıdır. Çok soru çözülmelidir. Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır. Peki geometri dersine diğer derslere ait konu ve sorulardan ayıran seçici özellikler nelerdir? Geometri dersi şekil ağırlıklı, görmeye dayanan sorulardan oluşur. Salt bilgi soruları yoktur, ayrıca tartışmasız, kesin sonuçları vardır. Sorular çözülürken verilerin yanında hayal gücü, mantık, ilave çizgiler kullanılır. Peki geometri dersine çalışırken hangi yardımcı kaynak ve materyallerden faydalanmak gerekir? En iyi kaynak öğretmendir. Öğretmenden yeteri kadar faydalanmalıdır. Dersler takip edilmeli ve sonra tekrar edilmelidir. Ayrıca kitaplardaki, testlerdeki ve soru bankalarındaki sorular çözülmeli, çözülmeyen sorularla ilgili konular tekrar edilmelidir. Defterdeki ve kitaptaki çözümlü olan sorular önce çözümleri kapatılarak denenmeli, sonra cevaplı sorulara dönülmelidir. Geçmiş yıllarda çıkmış ÖSS soruları da çözülerek sınav soruları hakkında bir fikir sahibi olmak yarar sağlar. Geometri dersinde başarılı olabilmek için Sadece sözel netlerle kazanmak daha zor olduğu için matematik ve geometriye de hak ettiği kadar değer vermek ve zaman ayırmak gerekir. En azından bazı konular üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Basit işlemler gerektiren birçok konu, sözel gruptaki öğrencilerin başarabileceği zorluk derecesine sahiptir. Sayısal gruptaki öğrenciler Geometri sayısal branşların temel ve ayırt edici dersidir. Kaçırılan her net, yarışta bir adım geriye düşmek demektir. Eşit ağırlık grubundaki öğrenciler, en az Türkçe ve matematik kadar önemli ve ihmal edilmeyecek bir derstir. Geometri dersinde başarılı olmak için bu dersin lüzumuna inanmak gerekir. Değerli dinleyenler, böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızı kapatmadan önce tahsil hayatına devam etmekte olan ve gelecekleri için bir üst tahsile devamı sağlayacak sınavlara hazırlanan bütün öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyor ve hoşçakalınız diyoruz.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 Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz islambilginleri.at